Desteği için Açık Radyo dinleyicisi İbrahim Onur İlkan'a teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Züleyan'dan da Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta Neşeter taşı andığımız programların üçüncüsüne geldi sıra ve sonunda Neşe Tertaş'ın kendisinden bahsetme fırsatı bulacağım biraz. Hatırlarsanız Abdallardan ve Orta Anadolu'dan bahsetmeye çalıştım önceki programlarda. Bu hafta Neşet Ertaş'ın yorumundan dinleyeceğimiz bir bozlakla başlayacağız programa. Bu bozlağın sözleri Toklu Menli Aşık Said'e ait. Bestesi ise muhtemelen Muharrem Ertaş'a aittir. Zira onun icrasından kayıtları var ve Neşet Ertaş babasından öğrenmiş bu bozlağı. Fakat bozlaktan önce kısaca bir şey söylemek istiyorum bu türkünün sözleriyle ilgili. Ben bu türkünün Karacaoğlan'a ait olduğunu düşünüyordum. Ki Karacaoğlan'ın şiirleri arasında... Bu sözlerle başlayan bir şiir var. İlk kıtada hemen hemen aynı. Kimi kelimeler farklı olsa da. Ama burada okunan şiirin diğer kıtaları Karacaoğlan'ın şiirlerinde yok. Dolayısıyla şiir Aşık Said'e ait. Aşık Said'in kitabına baktım ben hemen. Acaba bir yanlışlık var mı diye. Burada okunduğu şeklin aynısı kitaba derci edilmiş. Bu kitapta Muzaffer Ergün'ün hazırladığı Toklu Menli Aşık Said isimli kitap. Kırşehir basım evinden çıkmış. Kırşehir 1938 basımı. 21. sayfasında var şiir. Ve bir de son olarak bu bozaktan önce Şahinimi salmış idim dumana diye bir dize var. Ben dinlerken hep acaba Şahinimi salmış idim Asuman'a mı olmalı yanlış mı okunuyor diye düşünüyordum bu dize. Fakat kitapta da aynen bu şekilde yazılmış. Dolayısıyla Asuman'a olmayacak Neşet Ertaş'ın okuduğu gibi dumana şeklinde. Bu arada yine geçen haftaki gibi oldu bu listeyi dinlerken. İki türküyü de arda arda dinleyince çok hoşuma gitti. İzninizle bu bozlağın arkasına türküyü ulamak istiyorum. Dinleyeceğimiz A Ellerin Sala Sala Gelen Yer isimli bozlak, Neşet Ertaş'ın Zahidem isimli albümünden. Hemen ona ulamak istediğim türkü, Neşet Ertaş'ın Çiçek Dağı isimli albümünden, kendi türküsü. Türkünün ismi ise Ne Olur Sevdiğim. asıl getireyim imserim ben ben bir şahin olsam sen bir balaba sam girnom gitsem çöle ben ben bir şahin olsam hem bir balaban Baksam cırnağıma Gitsem çöle am I shy Kemana. sevdiyse Kalma, kalbi varış Siyah hercemli de zülfü dolaşıyor. işlüm düzen dutmaz tele siyah perçemli de zülfü dolaşıyor. Düşdüm düzen tutmaz tele Yar bugün bayram günüdür Sevin de gel Sevin de gel Sevin de gel Sevin de, de, de gel Yar bugün bay. Tam günüdür sevin Bir garip yârim var ödeyi ömümde gel, ömümde Neşet Ertaş'ın icrasından ve onun halk müziğindeki yerinden dilim döndüğünce bahsetmeye çalışacağım ama programa onun pek dile getirilmeyen özelliklerinden söz ederek başlamak istiyorum ben. Örneğin bunlardan birisi Neşet Ertaş'ın saz şairleri geleneğine hakim olması. Çünkü küçük yaşlarda babası ve ustası olan Muharrem Ertaş'ın yanında bu şairleri tanımış, öğrenmiş. Zira Muharrem Ertaş'ın Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Dadaloğlu ve Hatayi gibi şairlerden şiirler havalandırdığını biliyoruz. Dolayısıyla Neşet Ertaş geleneksel bir biçimde bu Sas şairleri sesilesini öğrenmiş ve şiirlerine hakim olmuş. Bu çok önemli bir nokta gibi geliyor bana çünkü formel eğitimin önemli yanları olmakla birlikte sıkıntı doğuran yanları da vardır. Zira formel eğitim alan kişiye bu eğitim duvarlar örer ve o kişi çok iyi malumatlarla donansa da bu eğitimden sonra üretim yapmak istediğinde hep o duvarlara toslar. Fakat Neşet Ertaş geleneksel bir biçimde Saz şairlerine hakim olduğundan. Arkasında yaslanabileceği bir unsur var yani gelenek ama aynı zamanda yeni üretimler yapmak istediğinde imgeleminin çarptığı duvarlar, onu sınırlayan klişeler yok. Örneğin onun bu kadar üretken olmasının arka planında bulunan unsurlardan biri de budur diyebiliriz sanırım. Bu Neşet Ertaş'la ilgili hiç dile getirilmeyen bir husus ama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum naçizane. Bu geleneksel eğitimin ona kattığı vizyonu eserlerinde çok rahatlıkla görebiliyoruz çünkü o hem modern bir değişe yaslanan sözler yazarken hem de o geleneksel ruhu çok iyi veriyor türkülerine Dolayısıyla sadece 100 yıl 200 yıl öncesinden gelen bir türkü sözü gibi değil ama günümüze de hitap eden eserler oluyor bunlar Bu Neşet Ertaş'ı değerlendirirken sürekli göz önünde bulundurulması gereken bir husus Yine buradan yola çıkarak Neşe Tertaş'la ilgili pek dile getirilmeyen bir meselede Neşet Ertaş'ın bu saz şairleri silsilesine eklemlenebilecek bir kişi olduğu hususu. Çünkü yazdığı şiirlere baktığımızda gerçekten daha doğrusu türkülerine baktığımızda müstesna sözler olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan bunların en kısa sürede kitap olarak toplanması ve yayınlanması çok hayırlı olur. Önemli bence. Umarım ciddi bir biçimde bu işle ilgilenen kişiler çıkar İlerleyen günlerde Bir de yine bu konuyla Bağlantılı olarak bir şeyden bahsetmek istiyorum Günümüzde bile Anlı halk müziği sanatçıları Derleme yapan okullu kişiler Türkülerin sözlerinde Çok vahim hatalar yapıyorlar Sözleri yanlış okuyorlar, eksik okuyorlar Ya da orijinal Kitaplara gitmeden Anlamsız kelimeler ekliyorlar Türkülere ve dediğim gibi Bunu çok tanınan, ünlü olan Hatta bu işin duayeni olan kişiler bile yapıyorlar. Fakat Neşet Ertaş'ın icrasında, türküleri okuyuşunda bu gibi hatalara hemen hemen hiç rastlamıyoruz. Bu da onun geleneğe formel olmayan bir eğitimle babasının yanında hakim olmasıyla alakalı olsa gerek diye düşünüyorum. Bu da onun icrasını önemli kılan başka yönlerden birisi. Şimdi bu anonsu daha da uzatmadan sıradaki türküyü anons edeceğim sizlere. Bu türkü Neşet Ertaş'ın Yar Gönlünü Bilenlere isimli albümünden. Türkünün ismi ise Uykuda mısın sevgili yarım. Pencereyi görüm gül yüzümü yan yan aman yar canım yar yar sabah olmadan aman ya, ya. aman aman yar yar canım bahut mohabbat madam Kimseler görmeden usul usul bana gel, bana gel. Kimseler görmeden usul usul bana gel, bana Neşet Ertaş'ın başka bir önemli noktası ise ömrü boyunca hep yöre ağzıyla türküler icra etmesi ve yöre ağzıyla konuşmasına rağmen türküleri okurken sözleri çok itinallı bir biçimde ve düzgün bir diksiyonla okuması. Yani yöre ağzından kaynaklanan kimi dinleyicilerin anlayamayacağı kelimeler hariç Neşet Ertaş'ın kelimeleri doğru düzgün vurgulamadığını, doğru düzgün okumadığını hiç görmezsiniz türkülerde. Ve hemen anlayabilirsiniz program belki Neşet Ertaş üzerinden halk müziği piyasasına bir eleştirin teli taşımaya başlayacak ama ne yazık ki günümüzde halk müziği icra eden birçok sanatçı ve yine az önceki Anos'ta olduğu gibi bu icracılar arasında anlı şanlı isimler de var. Okudukları türkülerde kimi sözleri anlamak mümkün değil. Ben şahsen bunun sıkıntısını çok yaşadım önceki yıllardan beri. Örneğin bir kelimeyi çözebilmek için üç gün, beş gün türkünün o kısmını dinlediğim oluyordu. Fakat Neşet Ertaş'ta böyle bir duruma rastlamıyoruz. Bunu Neşet Ertaş'ın büyük şehire gidip orada yaşamış olmasına bağlamak da doğru değil. Zira böyle olsaydı, büyük şehirde doğup büyüyen ya da yöresinde doğup büyüse de büyük şehire giden diğer icracılar, özellikle de formal eğitim alan icracılar bu hatalara düşmezlerdi. Dolayısıyla Neşet Ertaş'ın bu özenli tavrının arkasında büyük şehirde yaşamış olması yatmıyor. Bence onun dehasıyla alakalı bir konu bu. Bir de inceliğiyle ilgili kanımca. Bu da Neşet Ertaş'la ilgili unutulmadan not edilmesi gereken bir husus diye düşünüyorum. Naçizane. Şimdi de sıradaki Türkiye geçeceğiz. Neşet Ertaş'ın Gönül Ne Gezersin isimli albümünden dinleteceğim sizlere. Türkünün ismi bulunur mu? <Gülüyor> go. Bulur bulur bulur bulur bulur bulur bulur. Gönlüm sahibi. There yet there Neşet Ertaş'tan söz edilmeye başlandığında pek doğal olarak gelenekten sık sık bahsediliyor ki ben de bu haftaki anonslarda bile en az 5-10 kere bu kavramı kullandım. Fakat bu bizi bir yanılgıya düşürmemeli çünkü Neşet Ertaş aynı zamanda yeniliğe çok açık bir sanatçı. Bunu hem eserlerinde çok rahatlıkla görebiliyoruz hem de kendi röportajlarında söylediklerini buna kanıt olarak getirebiliriz. Bu yeniliğe açık olması ve yeni denemelere cesaret edebilmesi Neşet Ertaş'ın mensubu olduğu geleneği yenileyebilmesinde de önemli bir unsur olmuş gibi geliyor bana. Örneğin Neşet Ertaş'ın Hata Benim, Gönül Dağı, Zahidem ya da Kırşehir isimli albümlerini ayrı ayrı dinlerseniz her birisinde sound'un ne kadar değiştiğini görürsünüz. Ki bu her sanatçının cesaret edebileceği bir e, husus değil. Bunun dışında bu cesaret isteyen değişiklikleri Neşet Ertaş'ın bilinçli bir tavırla yaptığını görüyoruz. Çünkü Türküler Yolcu isimli bir albümü var. Oradaki bir türküsü Neşet Ertaş'ın ''Zaman sana uymaz, boşa çalışma, gel gardaş zamana uymasını bil'' dizeleriyle başlıyor. Aynı zamanda Gönül Dağı'nda bir garip isimli Nehir Söyleşi kitabında da, 207. sayfada şunları söylüyor Neşet Ertaş. Olduğu gibi alıntılıyorum. ''Zaman şimdiki zaman olmuş.'' ''Şimdiki zamana göre söylenmesi lazım. Bir laf söylenir ki karşısındaki anlasın diye.'' diyor Neşet Ertaş. Dolayısıyla gelenekten bahsederken onun sadece o gelenek içinde kaldığını düşünmememiz, aksine bu yenilikçi tavrını hesaba katmamız lazım. Aksi takdirde onun bu geleneği nasıl yenileyip nasıl canlı tuttuğunu anlamamız da mümkün olmaz. Bu anonsu da daha fazla uzatmadan sıradaki türküye anons etmek istiyorum. Bu türküyü Neşet Ertaş'ın Sabre ile Gönül isimli albümünden dinletiyorum sizlere. Yandı bağrım. <Gülüyor>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 lan insan sever insanı biz de ne gelip giden erhanı düşür başıma mecnun misali oy oy bir ruh hayale eldirmü beni yeldirüm beni. Düşürü başkına mecnun misalim bir bu ruh hayale yeldirme beni yeldirme beni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 ne olur ölmeden öldürme beni Öldürme beni Öldürme beni Öldürme beni Öldürme beni, öldürme beni. Öldürme beni. Az önce bahsettiğim Noktalar Neşet Ertaş'ı anlamak için önemliydi ama şüphesiz Neşet Ertaş'ın icrası üzerinde ayrıntılı bir biçimde durmak lazım. Ben bu konuya Neşet Ertaş'ın ritim duygusundan başlamak istiyorum. Çünkü Mahmut Ragıp Gazi mi halinde bahsettiği üzere müziğin temelinde tartım yani ritim vardır. Özellikle de bizim müziğimizde yani ritimle açıklanamayacak usul meselesinin bulunduğu bir müzikte bu tartım hususu daha da büyük önem arz ediyor. Bayram Bilge Tokel'in belirttiği üzere Neşet Ertaş'ın öyle bir ritim duygusu vardır ki en kaliteli icracıların metronomsuz okumaya cesaret edemeyeceği parçaları sadece sazıyla Neşet Ertaş milim bile şaşmadan okuyabilmekte. Bu ritim duygusunun gelişmiş olmasının sebebi onun sanatı 5 yaşından itibaren babasıyla geleneksel yolla öğrenmesinden kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Örneğin hayatını anlattığı bir şiiri var, onu duymuşsunuzdur sanırım. 1938 cihana Kırşehir'in Kırtıllar Köyü'nde ''Geldin'' dediler zesiyle başlayan. Orada bir kıtada Neşet Ertaş ''Zalın felek devranını dönderdi, tuttu bizi çiçek dağın ibikli köyüne gönderdi. Babam sas çalarken bana zil verdi, oynadım meydanda, köçek dediler.'' diyor o kıtada. Dolayısıyla küçük yaşlardan itibaren zil dövmesi o ritim duygusunun onun içine yerleşmesini sağlamış olsa gerek. Bu Neşet Ertaş'ın icrasında öne çıkan unsurlardan birisi. Fakat icranın dışında bu konuda önemli olduğunu düşündüğüm başka bir meseleye daha değinmek istiyorum. Kalenderilerde abdallara köçek denirmiş. Özellikle tekkenin şeyhi, semah dönen kalenderi dervişlerine köçek dermiş. Bu mesele Otman Baba velayetnamesine de geçmiş. Ve Otman Baba da dervişlerine hitap ederken köçeğim tabirini kullanırmış. Dolayısıyla köçek teriminin de aslında ilk haftaki programda bahsettiğim üzere abdal kelimesinin başına gelenler gelmiş. Hatırlarsanız abdal kelimesi de aslında çok önemli bir kelimeyken ve o gruba mensup olan insanlar itibar sahibiyken sonraki yüzyıllarda bu bir değişime dönüşüme uğramış. O zaman da bahsettiğim üzere bu başlı başına bir araştırma konusu. Köçek kavramının da başına sanırım aynı şey gelmiş. Çünkü bu tarihi vesikalardan anladığımız kadarıyla köçek kelimesi olumsuz bir anlam yüküne sahip değilmiş eskiden. Ama sonradan tıpkı abdal kelimesinde olduğu gibi olumsuz bir anlam yükü edinmeye başlamış. Bu köçekliğin abdallar arasında yaşamasının da böyle bir tarihsel arka planı olsa gerek. Bu konu da üzerinde durulabilecek bir mesele ama benim malumatlarım daha fazlasını söylemeye yetmiyor ne yazık ki. Şimdi sıradaki Türkiye'ye geçiyoruz ve Neşet Ertaş'ın Ağlasazım isimli albümünden dinletiyorum sizlere. O sen misin? Gömülden gülemeyen o sen misin o sen misin Gönlünce yer bulamayan o sen misin o sen misin o sen misin o sen misin o sen misin Gönlünce yer bulamayan gönlünce yer bulamayan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 Sevdiğini alamıyam, sevdiğini alamıyam. O sen misin, o sen misin, o sen misin, o sen misin. Of, oh, o sen misin, o sen misin. Oh, o sen misin, o sen misin? Aşka düşen aşkan ataşınam bir şey. sevdiğinden ayrı düşen o sen, misin, oh, o sen misin? O sen misin? Ha, o, sen misin o sen misin? O sen misin? O sen misin? Sevdiğinden ayrı düşe, sevdiğinden ayrı düşe. O sen misin, o sen misin, o sen misin, o sen misin. Of, o sen misin, o sen misin. Of, o sen misin? O sen misin? sevdiğinden ayrı kalan gül kimi sarılıp solan gurbet elde garip olan o sen misin o sen misin o sensin o sen misin o sensin sen sen sen sen sen sen gurbet elde garip olan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 Neşet Ertaş'ın icrasında diğer bir karakteristik özellik yine ritimle alakalı olan onun sazının döşünü döverek türkülere ritim tutması ve sazını bir ritim aleti gibi kullanması ki bu tavır Neşet Ertaş'ta birlikte yaygınlık kazanmış. Ben de yakinen çevremden de biliyorum. Bu tavır yani sazın döşünü döverek çalma tavrı bir nesil üzerinde çok ciddi etkiler yaratmış. Günümüzde de birçok icracı bu tavrı Öyle sanıyorum ki Neşet Ertaş'tan esinlenerek kullanmaya devam ediyor. Üstelik Neşet Ertaş bunu sadece ritmik türkülerde ve oyun havalarda yapmıyor. Çok ağır türkülerde bile sazının döşüne uğrarak ritim tuttuğunu görebiliyoruz. Buna örnek olarak da geçen hafta dinlemiş olduğumuz Yar Hoyrata Tatlı Kelam Eyleme isimli türküyü gösterebiliriz. Daha birçok türkü bulunabilir elbette ki icrasında. Ama bu türküyü bile zikretmek yeterli sanırım. Neşet Ertaş'ın icrasının... Teknik açıdan çok zengin ve üstün olmasının sebeplerinden bir başkası da tezeneyi kullanış biçimi. Çünkü onun icrasında tarama, çırpma, süpürme, sıyırtma gibi tezene teknikleri çok mahir bir biçimde yerinde kullanılıyor. Böylece taklidi zor, zengin bir üslup oluşturmuş. Zaman zaman belki duymuşsunuzdur önceki yıllarda Neşet Ertaş'ın çalışının bir ders niteliği taşıdığı hatta konservatuvarlarda Okutulması gerektiği yönünde fikirler serdedenler var. Bunun temel sebebi de işte bu demin söylediğim hususlar. Bunun yanı sıra tezene tekniğinin bu kadar güçlü olması ve çalış üslubunun zengin olmasının yanı sıra Neşet Ertaş'ın icrası çok dengeli. Yani kimi sanatçılarda üstün bir teknik görüyorsunuz ama çalışta denge olmuyor. Ruhu ifade etmek için türkülerdeki iniş çıkış yerinde ifade edilemeyebiliyor. Hatta sadece tekniğe yönelik icra edenler oluyor türküyü. Bu dinleyiciyi biraz rahatsız ediyor. Fakat Neşet Ertaş'ın üslubunda ve çalış tekniğinde böyle bir duruma rastlamıyoruz. Gerçekten çok dengeli bir icrası var. Bu da onun dehası ve yine aynı zamanda inceliğiyle alakalı gibi geliyor bana. Dolayısıyla saz çalmaya heves edenler ve bunu geliştirmek isteyenler muhakkak Neşet Ertaş'ın Özellikle de eski videolarına sık sık başvurmalılar. Şimdi sıradaki türküyü anons edeceğim sizlere. Dinleyeceğimiz bu Neşet Taş türküsü Niye Çattın Kaşlarını isimli albümden türkünün ismi Bilmiyorum Bana Ne Oldu. <Sessizlik>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 aldan bilip gönlüm alan şu benim derdimden bile gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel kayran, gel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 gayrılık gel Neşet Ertaş'ın icrasında karşımıza çıkan özelliklerden başka biri ise söz kısımları çok yavaş olan türkülerin saz bölümlerini Neşet Ertaş'ın oldukça ritmik ve canlı bir biçimde icra etmesi. Bu türküyü dinlerken dinleyeni icraya yabancılaştırmıyor. Hatta o gerilim türküde ayrı bir çeşni ve güzellik yaratıyor. En azından bende yarattığı duygu bu. Başkaları için elbette ki konuşamam. Fakat türkülere bunun yakıştığını düşünüyorum. Bu üsluba özellikle bazı uzun havalarda ve hoyratlarda rastlıyoruz. Yani arasazları kırık hava olan kimi hoyratlar ve uzun havalar var. Bu tavrı da sadece Neşet Ertaş kullanmıştır demiyorum. Elbette ki başka aşıklar da kullanıyor. Yani sözleri yavaş olan ya da uzun hava olan eserlerin ara sazlarını ritmik bir biçimde icra etme meselesi. Neşet Ertaş'ın dehasının ortaya çıktığı noktalardan birisi de bu gibi geliyor bana. Zira o bu gibi tarzları, üslupları toplayarak işlevsel hale getirme yeteneğine sahip ve türkülerde çok canlı bir biçimde bunu kullanabiliyor. Bu onun müesseseleşmesini sağlayan hususlardan birisi. Dolayısıyla icrasıyla ilgili bu da not düşülmesi gereken bir husus gibi geliyor bana. Yine süre problemi yaşamayalım diye sıradaki türküyü anons etmek istiyorum. Şimdi Neşet Ertaş'ın Zahidem isimli albümünden bir türkü dinleyeceğiz. Bu benim en sevdiğim Neşet Ertaş türkülerinden birisi. Fakat bu türkü Kalan'dan çıkan Zahidem isimli albümde değil. Kalan henüz onun... Külliyatını yayınlamadan önce yayınlanmış Zahidem isimli bir albüm var o albümden ki bu albümün soundu tamamen bambaşka kalandan çıkan albümden. Dinleyeceğimiz türkünün ismi Amanın Leyla diğer adıyla Kaşların Kara Kara. Kaşların kara kara da manın Leyla Leyla Gözlerin derde çareydi de, eyle yarim eyle Gözlerin derde çare de eyle yarim eyle Senin için yanarım da manın Leyla Leyla Kerem misalin arada, böyle yarim böyle Kerem misalin arada, böyle yarim böyle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 Al perdede ele yarim ile Al perdede ele yarim ile. Garibim böyle yarimde amanın Leyla Leyla Merhamet eyle yarimde eyle yarimiyle Merhamet eyle yarimde eyle yarimiyle Suçum nedir bilmiyorum da amanın Leyla Leyla Neyse söylerim de söyle yarım söyle. Neyse söyle de söyle yarım söyle. Suçum nedir bilmiyorum damanın da, Leyla Leyla Suçum nedir bilmiyorum damanın da, Leyla Leyla Neyse söyle yarim de söyle yarim söyle Neyse söyle yarim de söyle yarim söyle Türkülerde ve şarkılarda bildiğiniz üzere ara sazlar ya da nakarat kısımları hep aynıdır ve aynı biçimde icra edilirler. Notaya da böyle alınırlar. Fakat Neşet Ertaş'ın icrasında onun ara sazlarda hep yeni çeşniler yarattığını, farklı ezgi cümleleri oluşturduğunu görürsünüz. Fakat burada bir yanlış anlama ya sebep olmak istemem. Ezgi aynıdır ve türküyü hemen tanırsınız. Hangi ara sazı dinlerseniz dinleyin. Fakat yarattığı o çeşniler farklı ezgi ...kalıpları gerçekten Neşet Ertaş'ın ayrıcı bir özelliği gibi geliyor bana. Örneğin az sonra dinleyeceğimiz Ayva Turunç Narım Var isimli türkünün girişindeki saz kısmına dikkat edin. Sonra diğer ara sazlara dikkat edin. Hep farklı vuruşlar, farklı çeşniler göreceksiniz. Az önceki anonsta aktardığım Neşet Ertaş'ın söz kısımları ağır olan türkülerin, saz kısımlarını hızlı çalması... ...ve şimdi bahsettiğim husus bu türküleri çağımız insanı için... ...dinlenilebilir bir hale sokuyor. Malum olduğu üzere çağımız çok hızlı bir çağ. İnsanlar kim şeylere odaklanmakta, özellikle yavaş olan şeylere odaklanmakta çok zorlanıyorlar. Ama Neşet Ertaş'ın bu üslubu dinleyicinin sözlere de odaklanabilmesini sağlıyor bence. Elbette ki Neşet Ertaş bunları ölçüp biçerek, bilinçli bir biçimde hesaplayarak yapmadı ama... ...onun icrasında bu noktayı da göz önünde bulundurmak önemli gibi geliyor bana. Bu hususu daha da uzatmadan önce türküyü anons edeceğim. Vaktimizi aşmak üzereyiz. Ama şimdi dinleyeceğimiz türküyle ilgili de bir hususu dile getirmem şart. Bu türküyü ilkokuldan beri dinliyorum ben. Özellikle arabayla bir yerden bir yere giderken kasette dinlerdik bunu. Ve bana çok saçma gelirdi. Yani koskoca adamlar elmayla, armutla, narla ne işleri var diye. Gülerdim hep içimden. Fakat önceki programlarda hatırlarsanız elma motifinden bahsetmiştim sizlere. Bir erkek teklifte bulunmak istediğinde kadının kapısına elma bırakıyordu. Kadın da kabul ederse o elmayı alıyordu. Ve ayva, turunç ve narın ne anlama geldiğini yıllar sonra da öğrenmiş oldum. Bunun cinsel bir takım çağrışımları var. Burada demek istediği al elmayı, ver narı, ağlarım zarı zarı derken yani teklifimi kabul et sonrasında da samanlık seyran demeye getiriyor bir bakımda. Bunun böyle sembollerle anlatılması ayrıca çok Halk müziğindeki ve halk edebiyatındaki zenginliklerden birisi. Ve Neşet Ertaş'ı dinleyerek cinsellikten bu kadar korkmamamız gerektiğini de öğrenebiliriz. Bu da antiparantez sizlere aktarmak istediğim bir şeydi. Dinleyeceğimiz bu son türkü Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze isimli albümünden. Türkünün ismi Ayva Turunç, Narım var. Böylece bu hafta da programı sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz İbrahim Onur İlkan'a çok teşekkür ediyorum. Sağolsun.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 var benim ahu var ayva turunç narım var benim ahu var hep derdinden alarım bir vefasız yarım var alamayivernarı al, vernarı vernarı ağlarım sarı sarı tez günlerde gönderin vah oh, gözlü yari. ayva turunç nar bende aldı aklım yar bende hiç melhamkar eylemez Yar yarası var bende al almaye verin arı palarım sarı sarı tez günlerde gönderin vah oh, gönlüzli yari Ayva turunç neyneyim, halımı arz eyleyim Zaten bende talih yok, ta küçükten böyleyim Al almayı ver narı, ağlarım zari, zari Tez günlerde gönderim, vahu gözlü yari, al almayı Ver narı, ver narı, ver narı, ağlarım sarı sarı, tez günlerde gönderim o oh, ah bu gözü. İlden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyiciği İbrahim Onur İlkan'a teşekkür ederiz.